Merhaba, hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuran Yüce. Suakın'da bu hafta önemli bir çalıştayı ele alacağız. 3 Haziran Cuma günü Ankara'da düzenlenecek olan biyolojik izleme çalıştayından bahsedeceğiz. Ee, bununla ilgili konuşmak üzere de bize telefonla bağlanan Baran Bozol var, Çevre Mühendisleri Odası Başkanı. Baran Bey, merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, Baran Bey aslında bugün odaları ilgilendiren bir mevzu da vardı. İsterseniz konumuza asıl konumuza geçmeden önce onunla ilgili hı hı. E, sizin de yorumlarınızı alalım. E, Mimarlar Odası'nın Yıldız Sarayı'ndaki e, ofisine e, bugün bir e, müdahale oldu diyelim. E, bir e, boşaltma kararıyla hı hı. birlikte e, odanın e, Yıldız Sarayı'nda kullandığı ofisinin boşaltılması istendi. Buna ilişkin sosyal medyada ve fiili olarak da Yıldız Sarayı'nın önünde tepkiler devam, devam ediyordu. Hı hı. Biz buraya gelirken de öyleydi durum. Sizden bu konuyla ilgili biraz yorumunuzu alabilir miyiz? Ondan sonra da çalıştay hakkında konuşmaya başlarız. Tabii çok teşekkür ederim öncelikle hassasiyetiniz için. Hı hı. Biliyorsunuz mimari odamız da Türk Mühendisliği Mimari Audulu Birliği içerisindeki 24 odadan bir tanesi de Hı. Kent sorunlarına dair Çevre konularında da Etkin bir şekilde çalışma yapıyorlar Kamuoyunu bilgi çalışıyorlar Mesleki birikimini e, kamuoyuyla paylaşmaya çalışıyorlar Tıpkı Çevre Mahallesi Odası gibi Diğer odalarımız gibi Hı. Bugün yaşayan vahim olayda ne yazık ki Bir hukuki tartışma içerisinde e, Mimar odamızın başkanı Ve yönetim kurulu üyeleri gözaltına alındı Hatta avukatları gözaltına alındı Hı. Bu e, bize doğru gelmiyor Çok demokratik bir toplum olmadığımızı henüz ...gösteren bir davranış olduğunu da söyleyebiliriz. Hı. Bu anlamda bir an önce oda yöneticilerimizin serbest bırakılmasını istiyoruz. Kuvvetli muhtemelde gün içerisinde bu karar alınacaktır. Hı. Ama bu davranışı, bu uygulamayı kadramızı da belirtmek istiyorum. Yarın da oda başkanlarımız ortak bir şekilde İstanbul'da bir açıklama gerçekleştireceğiz. Bu yapılan uygulamayı gözaltı kararında protesto edeceğiz. E, tabii bizim e, biliyorsunuz toplumsal bir sorumluluğumuz var. E, kanunlar kapsamını kurulmuş. anayasaya devam meslek örgütleriyiz. Hı hı. Ülke toplum yararına çaba harcıyoruz. E, hepimiz gönüllü olarak bu süreçte yürütüyoruz. Herhangi bir maddi bir e, kaynak almadan e, bu konuda bireyler olarak böyle bir destek olmadan bunları yapmaya çalışıyoruz. Tıpkı Başkanımızın ve yönetim kuruluerinin olduğu gibi. Bu nedenle de bu kıymetli desteği ülke için birer olarak görmek lazım. Meslek odalarını güçlendirmek lazım. Zayıflatmak yerine güçlenmek belki var olan bina sayısını daha da fazla arttırmak lazım. O yüzden bu uygulamalar çok sağlıklı değil. Türkiye'nin demokrasisine vurulan önemli darbeye olarak ifade edebiliriz. Evet doğru söylüyorsunuz. Ee, şimdi e, biz de aynı şeylere katılıyoruz dileklere ve e, aynı kınamayı biz de yapmak istiyoruz tabi. Şimdi konumuza dönelim. Biyolojik izleme çalıştayı yapılacak 3 Haziran Cuma günü Ankara'da. Öncelikle biyolojik izleme ne anlama geliyor? Onu bir bize açıklasanız ve dinleyicilerimizin. E, belki ondan önce şey de diyebiliriz. Bu çevre mühendisleri Hı. odasının e, girişimiyle gerçekleştirilen bir çalıştay değil mi e, Baran Bey? Ama Orman ve Su İşleri Baş e, Bakanlığı'nın e, su yönetimi genel müdürlüğünün de dahil olduğu bir çalıştay olacak. Evet, evet. Tam anlamı öyle. öyle. içerisinde, içerisinde e, Su Yönetimi Genel Müdürlüğümüzün e, yoğun bir katılımları, akademisyenler de katılım sağlayacaklar. Ve hmm. Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi kapsamında biyolojik izlemenin e, nasıl olması gerektiği, Türkiye'deki uygulanma koşulları e, tartışılacak. Tabii şu anda bu uygulanan bir yöntem, bir zorunluluk değil. Ama hmm. e, işte bugün de belki konuşacağımız su kanunu kapsamında da, çeşitli mevzuat çalışmalarında da, bu gibi Türkiye'yi ileri noktaya taşıyabilecek olan izleme faaliyetlerini, suyun durumuna bakma faaliyetlerini diyelim enkaba tabiriyle evet. gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Tabii biz burada sadece bir izleme izlemeyi konuşmayacağız. Aynı zamanda su kanununda belki ne olması gerektiğini de tartışmaya çalışacağız. En azından buradaki yapılan bilimsel teknik çalışma belki kanun yapıcılar ve karar vericiler için bir ön hazırlık niteliğinde olacak. E, su yönetimi genel müdürlükte bu anlamda gerçekten e, etkinliğimize e, yoğun bir katılım sağlayarak aslında bir paydaş olarak e, bu çalışmada yer aldı ve katkılarını sunacaklar. Evet. evet sizin de konuşmada ifade ettiğiniz gibi aslında Türkiye'de su meselesine ilişkin e, kanunlar da çok sayıda e, ilgili bakanlıklar da e, çok sayıda bir karmaşa var e, su kanunu denilen Kanunun tarihi de 1920'lere falan evet. dayanıyor. Bir 1926 türlü... evet. Bu hakkında kanun. Evet, 26 yılını. Ee, bir, bir de 2012 yılından beri e, gündemde olan ama bir türlü hani yasalaşmayan bir e, yeni su kanunundan bahsediliyor. Aslında meseleye, su meselesine bütünlükçü yaklaşan e, bir kanun olması... Avantaj ama tabii ki şimdi detaylı olarak biraz da içeriğini konuşalım e, çünkü içerikte çok belirleyici oluyor bazen de kaygılarımızı arttırıcı noktada şekillenebiliyor içerikler çünkü 2012 yılında e, hükümet tarafından hazırlanan e, kanun tasarısı çok da e, su varlıklarını koruyan nitelikte değildi size evet. bakmışsınızdır Baran Bey büyük ihtimalle evet evet o dönemde çalışmalar yaptık bu konuyla ilgili. Şimdi de tabi biliyorsunuz 64. hükümetin öncelikle ilk altı içerisinde çıkartılması planlanan kanunlar kapsamında değerlendirildi. Hı. Dolayısıyla aslında hızlı bir çalışma bakanlıklar tarafından yapıldığını biliyoruz. Hı. Çok paylaştı bir kanun çalışması tabii bu. Ama şunu söyleyebiliriz. Sizin de söylediğiniz gibi 1926 yılında yayınlanmış bir kanun üzerinden ve çok başlı bir yapı üzerinden Türkiye'nin artık suyu yönetmesi mümkün değil. Zaten yönetemediğinde ortada olduğunu görebiliyoruz. Çünkü şu anda evet. tabiri caizse neredeyse e, kirlenmemiş deremiz, yüzey suyumuz kalmamış durumda. Evet. E, biliyorsunuz iklim değişikliği kapsamında yoğun bir kuraklıkla karşı karşıyayız. Türkiye de özellikle e, bu kapsamda e, ne yazık ki yer alıyor. ve e, Özellikle de biliyorsunuz e, 3 ve 5 derece arasında bir artış öngörülüyor Türkiye'nin de bulunduğu bölge içerisinde ve e, Doğu ve Güneydoğu bölgenin kurak gün sayısının 120 ila 140 güne kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Hı hı. Şimdi hal böyle olunca suların bir kere öncelikle e, az tüketilmesi, az kullanılması, öncelikle ilke olması gerekiyor. Hı hı. E, i̇kinci ilkemiz suların kirlenmemesi olması gerekiyor. E, üçüncü ilkemizde kirlenen suların temizlenmesi yönünde e, çalışmaların yapılması gerekiyor. Tabii ki dördüncü ilkemizde suların ticaretleşmesi ve bunun bir tek başına rant aracı olarak görülmesinde olmaması gerekiyor. Çünkü bu durumda zaten bahsettiğimiz çevre problemlerini çözmeye e, gidemeyeceğimiz söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu ilkel kapsamına baktığımız zaman şu anda Türkiye'nin belki de en büyük problemi suları yönetim arasında bir büyük problemi çok başlı bir yapıya sahip olması. 2011 yılında Şehircik Bakanlığı ve Orman ve Suçlu Bakanlığı ayrı ayrılarak kurulması bizim için büyük bir gerileme olduğunu söyleyebiliriz. Hı -hı. Bakın hatta size bazı örnekler verebilirim. E, yani evet. su kaynaklarının kalitesini, yani mevcut durumun tespitine Orman ve Su İşleri Bakanlığı da bakıyor. Çevre Şehircik Bakanlığı Hı -hı. da bakıyor. Gıda Tarım hayvancılık Bakanlığı da bakıyor. Hı -hı. Su ürünlerinin yetiştirme alanlarıyla ilgili konuya Gıda Tarım Bakanlığı da bakıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı da bakıyor. Mineral ile ilgili konuya Sağlık Bakanlığı da bakıyor. Enerji Bakanlığı da bakıyor. Şimdi aslında bakıyor diyoruz ama bakamıyor. Evet, Çünkü aynen. herkes bakmaya çalıştığı için bakılamaz noktaya geliyor. Dolayısıyla buradaki çok başlı öncelikle gidermemiz lazım. Yani su kanunu Belki bunu bir vesile olabilir. En azından bu konuyu tartışabilir diye biz çok önem ee, Biz Türkiye'de öncelikle tek başına güçlü bir Çevre bakanlığının kurulmasını ve su e, meselesinde bu bakan tarafından değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Diğer konu şu, yani burada tabii e, bu paydaşlar arasında Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda Tarım Hayvancılık ve Çevre Şehircilik Bakanlığı e, çeşitli toplantılar yaptığını biliyoruz. E, bu toplantıları kanunun şekillendirmeye çalıştığını da biliyoruz. Buradaki tartıştan temel neyse bir tanesi de çok ilginçtir. Mineral sularla ilgili bir tartışma var. Enerji ve Tabikayetler Bakanlığı bu konuya koruyucu bir yaklaşımın gelmesini pek istemiyor gibi görüyoruz. Özellikle yaptığı açıklamalardan ve yapılan tartışmalardan. Mineral suların da kendilerinde kalması gerektiğini bilgiler bir tartışma var. Evet, Enerji Bakanlığı Hı -hı. tarafından. Ama Orman ve Su İşleri Bakanlığı doğru bir tavır olarak bunun kendi çalışmalarında olması gerektiğine dair bir görüş olduğunu biliyoruz. E, bunun gibi aslında böyle e, çok da fazla tartışamadığımız e, sadece suyun ticaretleşmesi değil e, bu kanun içerisinde bir takım maddeler üzerinden de e, sağlıklı veya sağlıksız kararların verilebileceğini görüyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki bu kanuna dayanarak insanlar e, sağlıklı yaşam haklarını ve su haklarını savunmaya çalışacaklar mahkemelerde evet. belki. E, dileriz tabii ki kötü bir kanun çıkmaz, olumlu bir kanun çıkar ve bu uygulanır. Ama bütünle baktığımız zaman içerisinde birçok tartışmayı barındırıyor ve henüz de bu kurumlar arasında bir ortaklaşma olmadığını da görüyoruz. Yani Çevre Şehir Şehircik Bakanlığı çeşitli yaptığı çalışmayı bırakmak istemiyor. Orman Suçları Bakanlığı bir yandan daha koruyucu belki durmaya çalışıyor. Diğer bakanlıklar başka bir yöntem izliyorlar. Dolayısıyla bir tartışma hala devam ediyor. Bunun bilir sonucunda sağlıklı ve koruyucu bir kanun ortaya çıkar. Şimdi bu 3 Haziran'da gerçekleştireceğiniz biyolojik izleme çalıştayı da aslında bunun arka planındaki bir çalışma anladığımız kadarıyla değil mi? Ve onun evet, içerisinde... Öyle evet, öyle algılamak lazım. Biz bu çalıştayı siyasetçileri davet ettik. E, çeşitli partilin işte, meclise grubu olan partilin genel başkan davet ettik ki oraya gelip en azından suyun önemini ve Hani bu konudaki hassasiyetleri görebilmeleri adına. Çünkü evet. biyolojik izlemeyin şöyle bir anlamı var. Daha ki başta onu ifade etmekte. Evet şimdi kaldı. ona geçelim. E, şöyle <gülüyor> bir anlamı var. E, biliyorsunuz e, çeşitli fabrikalar e, atıklarını derelere veriyorlar. ve Veya işte e, göllere veriyorlar. Ve biz bunlar üzerinden e, kimyasal izleme yapıyoruz. Yani kimyasal atıklarının durumuna bakıyoruz. <gülüyor> Şu anda uyguladığımız sistem bu Türkiye'de. Fakat bu kimyasal atıklar zamanla sezona böyle değişik mevsimsel değişiklik göstererek ...bize doğru bilgi biliyor zaman zaman. Veya dere aktığı için kimyasal kirliliği orada her an e, biliyorsunuz. Fakat biyolojik izlemeyi şöyle bir avantajı var bizim için. E, o derin içerisindeki veya görünün içerisindeki e, biyolojik e, yapılara baktığımız zaman... ...öğneğin balıklara veya oradaki bitki örtüsü denizin veya göllerin altındaki bitkilere baktığımız zaman... ...onların hı. içerisinde barındırdıkları e, maddeler üzerinden bir analiz yaptığımızda... oradaki kirlenmenin nereden tam olarak kaynaklandığını hangi tesisten belki, hangi kirletici tesisten e, sebep olduğunu ve geçmişinin ne olduğunu, geleceğinin ne olacağını daha iyi gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla bize hani iklim değişikliği açısından hem de kirleticiler hakkında da çok net bilgi verebiliyor. E, bunun geliştirilmesi de tabii ki Türkiye'nin avantajını olacak. Örneğin bir ergenedeki e, kirliliğin e, sebebiyle ilgili e, gerçi çok netlikler var ortada ama bunların e, tarihsel gelişimi gözlemlemek çözüm etme noktasına bize katkılar sağlayacak. Biyolojik yüzleme bizim için geçmişi, bugünü ve geleceği buluşturmak adına e, çok önemli veriler sunabiliyor. E, bunun geliştirilmesi, Türkiye'nin laboratuvar altyapısının arttırılması, e, su kanunu kapsamalarla bunun bir talep haline getirilmesi, yönetmeliklerde bu konunun e, gündeme getirilerek e, zorunlu hale getirilmesi e, geleceğe daha umutlu bakmamızı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Evet, şimdi bu su çerçeve direktifinde de yer alan bir şey. Yani Avrupa Birliği evet. su çerçeve direktifi 2000 yılından bu yana zaten yürürlükte olan bir çerçeve. Bütün Avrupa Birliği ülkeleri için geçerli oluyor. Türkiye'de buna, bunu adapte etme sürecinde herhalde bu çalışmalara başladı diyebiliriz değil evet. mi Baran Bey? Evet, evet. AB uyum süreci içerisinde bunları gerçekleştirmek gerekiyor. Fakat Avrupa Birliği'ne uyumu gerçekten şu andaki taslaklar sağlayabiliyor mu? E, sağlamakta sıkıntı var. Niye şöyle bir, evet. böyle bir sıkıntı var? E, çünkü icra yapan, icraatı yani yürütme organı olan bir yapı aynı zamanda kendi yaptığı işi denetleyen, evet. E, evet, devlet de de suçları genel müdürü bundan büyük örneğidir. Evet, e, hem biliyorsunuz yatırım yapıyor hem de bu suyu izliyor. Evet. Şimdi bu hani e, tabii ki de ABS Çarşı ve direktifinin de ilkelerine uyan, e, mantığına uyan e, bir e, yapı değil. Evet. De bunlar değiştirmediği sürece bizim e, bu kanunun da tek başına uyum sağlaması çok da mümkün olmayacak gibi görünüyor. O yüzden de geleceği kurgulayarak bunu yapmak ve AB'ye tam uyum sürecinde bu kanunun da doğru bir şekilde çıkmasını sağlamak yerarlı olacaktır. Daha sonra çünkü tekrar tekrar kanun yapmak Türkiye içinde bir zaman kaydı. Hem de yatırımcılar için de, bakanlık için de bu çalışan kişiler ve bizim gibi normal yurttaşlar, yani bu konuda sıkıntı yaşayacak insanlar için de bir problem olacaktır. O yüzden baştan doğru çizmek çerçeveye yararlı. Evet, Yani bu e, Su çerçevesi direktifi 2000 yılından e, bu yana Yürürlüğe girdiği ülkelerde de zaten Büyük bir e, Büyük tartışmalara da neden oldu e, Bu su kalitesi su Sadece suyun miktarına ilişkin değil Hani kalitesine ilişkin de Bir takım şeylerin e, Ele alınması gerektiğinden bahsediliyor Bu e, şey içerisinde Çerçeve içerisinde İlk başta tam olarak böyle değildi galiba Yani 2000 yılından bu yana bu su çerçeve direktifi de herhalde bayağı bir değişti. Kendi içerisinde bir evrim geçirdi. Avrupa Birliği ülkelerine baktığımızda öyle yani. Ben de bu konularda daha önceden bir çalışma yapmıştım. Ama Türkiye'de bunlar hiç tartışılmıyor bile. Yani daha yeni yeni herhalde bu SCD üzerine böyle hani somut diyebileceğimiz adımlar atılmaya başlandı. Üniversiteler dışında. Evet. Evet yani şunu söyleyebiliriz Birçok mevzuat e, günün ihtiyaçlarını göre ve e, kazanılan deneyimlere göre dinleniyor. Yapılan çalıştaylar, iklim değişikliği tartışmaları çok büyük bir etki Avrupa Birliği'nin politikalarının değişmesi konusunda da. Ama Türkiye bu konuda gerçekten e, biraz e, geri kaldığını söyleyebiliriz. Biraz da bayağı bir geri kaldığını söyleyebiliriz. Çünkü evet. bizim e, koşullarımız şu anda çok e, sıkıntılı bir noktada. En başta söylediğim gibi çok başlı bir su politikası yönetim tarzı var. Yani yönetilemeyen bir e, Durumu ortada. Herkes işin bir tutmaya çalışıyor ve tutamıyor. E, biz de bu e, karmaşa içerisinde e, su yönetmeye çalışıyoruz ve e, su hakkımızı savunmaya çalışıyoruz tabiri caizse. O yüzden beni hani, e, Türkiye'de bu işlerin öncelikle planlanabilmesi için yerel yöneticilerden başlayıp merkeze kadar, merkezi e, idareye kadar, bakanlıklara kadar başlayabiliriz. E, bir görev dağılımını ve bunları da birbirini çelişmeyen bir şekilde tanımlamak lazım. Hiç kuşkusuz yapılacak olan kanun çalışması ve bu kanun çalışması kapsamında çıkartacak olan yönetmeliklerle ilgili de yeni düzenlemeler günün koşullarına göre yapılacaktır. Ama bugün biliyorsunuz elektrik piyasası kanunu şu anda mecliste evet. sergilediği bir kanun taslağı. Tam anlamıyla bir siyasko. Hepimizin büyük şekilde büyük oranda endişelendiren, Türkiye'nin çevre sorunlarının artması sebebi olacak, hava kirliliğini arttıracak. Ve iklim değişiklik konusunda gerilememize sebep olacak bir kanun teklifi meclisin gündeminde. E, hükümetle değişiklik olmasına ile biraz gecikti herhalde ama önümüzdeki haftalarda herhalde tekrar gelecek. E şimdi bir yandan e, bu tarz işler yapıp yani çevre kirlini arttıracak olan bir düzenleme yapıp bir yandan da e, su kanunu biz düzgün e, yapmaya çalışacağız. Demek, Demek insanın kapasındaki su iş inandırıcı olmuyor. Evet. Demek evet. olmuyor. O yüzden bütün sağ bakmaktan. Şimdi biraz önce söylediğiniz gibi yani suyu hava kirliliğinden bağımsız görmemek lazım. Hı <gülüyor> Aynen öyle. E, tam sizin söylediklerinizin üzerine bir örnek daha vermek e, iyi olabilir belki biliyorsunuz bu iklim değişikliği meselesiyle ilgili e, uluslararası bir sözleşme var Paris'te hazırlandığı için Paris iklim sözleşmesi diye geçiyor e, taraf olan ülkelerin imzası imzası Nisan ayında e, atılmıştı e, bizim de işte Türkiye'den çevre bakanı e, imzacı oldu e, iki gün sonra ise bir termik santral açılışında e, yer alabiliyor. Çelişkili aynen. durumlar böyle e, gerçekleşiyor. Su kanun meselesinde de temelde belki şeyi kabul e, konuşmak e, diğer maddelerin düzenlenmesine, e, doğru düzgün düzenlenmesine olanak tanıyacak herhalde. Suyu bir insan hakkı olarak kabul ediyor muyuz? E, aynen, bu aynen. kanun maddesi su varlığını e, tüm canlılar açısından Koruyacak mı? Yani bir paradigma değişikliğine ihtiyaç var büyük ihtimalle. Öbür türlüsünde yoksa e, düzenleyici maddeler e, koruma ve kullanma dengesi gibi muğlak e, kavramlar içerisinde kullanmayı teşvik ediyor. Evet. Kaygılarımız bu noktada oluşuyor aslında. Dengesizliği diyelim ona. Koruma evet. ve kullanma dengesizliği. Daha çok kullanmayı... Zaten yani şu andaki mevcut durumda son derece yüzde yüz kullanımdan falan bahsediliyor. İşte hidrolik potansiyelin 2023 yılı başından itibaren artık yüzde hani yüz kullanılıyor olmasından bahsediliyor. İşte enerjide de sizin belirttiğiniz gibi bütün kömür kaynaklarının kullanılması falan sürekli böyle yüzde yüz kullanımdan bahsediliyor. Hiç kimsenin korumadan bahsettiği yok. Bahsedildiği zaman da zaten içi boş kalmış kavramlar bunlar maalesef. Evet. Yani e, tabi e, biliyorsunuz bir, yaklaşık 1-2 yıl önce de, yanılmıyorsam Konya Kapalı Avlası'nın artık e, yere atı suyu kalmadığını biliyoruz. Hatta Hı -hı. Devi Suç'te genel bir kendi raporlarında ben de birçok sunumunda panel konuşmanda kullanıyorum o raporları oradaki grafiklerde net bir şekilde görüyor. Mevcut olan su potansiyel daha fazlası e, satılmış. belgeli yani BSI tarafından kuyu açılmış. Ve kaçak kuyu sayısı tahmin edilen kaçak kuyu sayısı e, belgeli kuyu sayısından neredeyse daha fazla. Hı -hı. Yani hani bir kontrolsüzlük ve bir başıboşluk ve dediğiniz gibi kullanılsın ve kullanımın önünü açan düzenlemeler ve idari yaklaşımlar olduğunu görebiliyoruz. Bunların hepsi hepimizin malumu. Ama şunu da unutmamak lazım. Bu konularda yapılacak olan çalışmalar siyasette şekillendirme potansiye sahip olduğunu ben düşünüyorum hala. Hala evet, düşünüyorum evet. Neden? Çünkü... 64. hükümetin programında da 65. hükümetin programında da örneğin çok büyük bir belki başarı olarak görülemeyedir ama bence gerçekten önemli bir adım. E, bu tabii ki de tepki veren bu konuda dert eden sizlerin bizlerin birçok insanın e, mücadelesiyle belki e, kazanılmış bir başarı. 10 megawatt altı hidroelektrik santralleri artık e, kesinlikle izin verilmeyeceği bir karar alındı. Şimdi bu hükümet evet. programına giriyor. Bu Evet elbette ki hani bu kadar olay olduktan sonra bunun olup olmaması ne kadar etkiler bir... Ee, söylem olabilir. Ama bir yandan da şunu söyleyebiliriz. Demek ki siyasette bir şekilde şekillendirme, bu tartışmalar üzerinden e, onların kararlarına mücadele şansımız olabiliyor. Bunu yazmak zorunda değillerdi ama yazdılar. Hı -hı. Bu açıdan e, olumlu bir e, yaklaşım olduğunu kendi adımıza yani verdiğimiz çabalarla bunu değiştirebildiğimizi görüyoruz. Dilerim su kanunu e, tartışması bizim için de bu fırsatı yaratabilir. Elbette ki e, yani e, mükemmel bir kanun bekliyor musunuz sizce bu olacak mı derseniz hmm. o kadar müthiş bir umudum olduğunu söyleyemem. <gülüyor> Elbette ki umutsuz değilim, umutluyum, umutlu olmamız gerekiyor mücadele etmek için. Ama en azından bazı sorunların tartışılması için gündem yapabileceğimiz önemli bir araç olarak da görülmesi gerektiğini düşünüyorum bu kanun tartışmasının. Bundan sonra çok çelalık konuşacağız, tartışacağız. Hep birlikte bir çözüm üretmeye, bilimsel bilginin ve teknik ışığında evet tabii ki de Korumacı bir anlayışla e, suyun sadece insan hakkı olmadığını sizin de söylediğiniz gibi doğanın da doğadaki yaşamın da bir hakkı olduğunu bunu da onlarla almamızın etik bir tartışma olduğunu vurgulamak gerekiyor. E, kanun maddinin ilkelerine de bunu yazdırmak için hepimizin çaba lazım. Evet bu çalıştayda da inşallah. Bu konuda başarılı olacaksınız. Biz de zaten Su Hakkı kampanyası olarak Çalıştay'ın sonuçlarını da takip ediyor olacağız. Bizlerle paylaşacaksınız kamuoyunda. Tabii ki. Tabii ki. Ee, Bir kitapçık haline getirmeye destekliyoruz. Onu da hem internet sitemizde hem de sizlere paylaşacağız. Peki. Evet. Ee, teşekkür ederiz Baran Bey katıldığınız ee, için. Ben çok Gündeme aldınız ve taşıdığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Çok evet, e, su hakkından bu haftalık bu kadar diyelim. E, bitirmeden önce bir şarkıyla, pinhan ile "Nehirler durmaz" diyoruz. Hoşçakalın. Birazdan güneş doğacak, açacak çiçek sana sormadan. Birazdan gün başlayacak, saatin çalacak hiç utanmadan. Oysa sen bir nehirsin ve nehirler durmaz. Kavuşur bir an önce sevdiğine asla geç kalmaz İstesen gelebilirsin yola çıkmadan olmaz Sabah olmadan gelsen yine ellerim sen olmadan ısınmaz son bulacak Kaçacak uykun Ardına bakmadan Birazdan Yollar dolacak Garip bu. Yine çıldıracak Oysa sen bir nehirsin Ve nehirler durmaz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 Ne ellerim sen olmadan ısınma Su hakkı Kar için değil, yaşam için su.